يا أيها الذين <سؤال> آمنوا اتقوا الله هقة ولا تموتن إلا وأن يا أيها الناس طقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم جموبكم ومن يتعن الله ورسوله فقد بعد الزم عظيما أما بعد أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الشر الأمور محتفاتها وكل محتفة بداة وكل بداة دلالة ثم بعد Değerli kardeşlerim, bu hafta bu dersimizde inşallah geçen haftaki konunun özeti yahut ondan çıkartılacak dersler nelerdir ondan bahsedeceğiz. Geçtiğimiz ders biliyorsunuz İslam'ın açıktan tebliğ edilmeye başlamasıyla ilgili bir dönemden bahsetmiştik. Onunla ilgili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 Fehal en fil ve geri dönerseniz yani imandan ve İslam'dan vazgeçip geri dönerseniz belki de yeryüzünde fesat çıkartır ve akrabalık bağlarını kesersiniz diye. İslam akrabalık bağlarını kuvvetlendirme ve güçlendirme üzere geldi.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 Kendilerine ne emredildi onlara? O cehennemin içerisindeki insanlara azap etmiyor. Cehenneme bu mücrimleri, suç işleyen kimseleri, Allah'a isyan eden kimseleri cehenneme sokmakla görebiliyor. Acımasız diyor. Filazın şiddetim, subhanallah. İşte bu ateşten diyor, koruyun. Önce kendinizi. İnsan düzeltmeye kendinden başlayın.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 Bunlara aldırış et. Gideceğin yer, varacağın yer Allah Azze ve Celle ve onun hazırladığı cennet veya cehennet. Evet. Kardeşler, akrabalık bağı çok önemli. Akrabalık bağına dikkat etmek gerekiyor. Aleyhisselatü Vesselam sahih i hadiste rivayet edildiğinde diyor ki Ey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 akrabalık bağı da bir rivayette geldiği üzere evet kesiyor Sübhanallah. Allah Azze ve Celle'nin ilgilenmediği, bakmadığı, onunla konuşmadığı kimseler var. <gülüyor> Kur'an'da ve hadislerde anlatılıyor. Böyle olmaktan Allah'a sığınırız. Çünkü mü'mine verilecek en büyük mükafat Allah'ın bakmasıdır. Allah Azze ve Celle'yi görmek <gülüyor> vucuhu yevme idin nâdırah ilah rabbihâ nâdırah o gün yüzler vardır parlaktır ve Rablerine bakarlar mümin için Müslüman için İslam olan bir kimse için en şerefli mükafat Allah Azze ve Celle'nin yüzünü görme. çünkü biz görmeden iman ediyoruz müminler iman eden kimseler onlar gaybe iman ederler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 Yani öyle bir hal aldı ki Rızık peşinde koşmaktan Maişiyet temin etmekten Ve Çalışma gününü doldurmaktan Babalar ailesiyle Çocuklarıyla ilgilenemez Hale geldiler Ve bu sorun Onların çocuklarına yansıdı Hepimiz için söylüyorum Hepimiz bu konuda kusurluyuz Hatalıyız Çocuklarımız da hakkıyla ilgilenememek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 Bazı insanlar var, evde yatıyorlar. Onlara şahit oluyoruz. Kar, affedersiniz, karılarını çalıştırıyorlar. Çocuklarını çalıştırıyorlar. Sorumluluktan bir haber. Bunu kastetmiyor. Zamanının büsbütününü, büs bütününü rızık teminine veren, gözü hiçbir şey görmeyen insanları kastetiyor. Buna karşın az bir geçimlik belki de insana yetecek. Onun ihtiyaçlarını görecektim. Aleyhissalatü vesselam hiçbir rız, canlının rızkı ölünceye kadar kesilmeyeceği bana vahy edildi. Elbette ihtiyaçlar giderilecek. Elbette ki zorunlu olan, lüzumlu olan şeyler giderilecek. Ama bununla beraber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 İslam'la izzet, şeref, kazanma yerine İslam'dan utanır, sıkılır hale gelinmişti. İnsanlar bugün bu haldir. Sözüm o kimselere. Ve yabancıların önünde böyle bir hezime, bir yenilgi psikolojisi yaşamaya başlamışlardır Müslümanlar. Oysa ki, فَلِ Vali Rasulihi, Valim üstünlük, şeref Allah'ın Rasulünü ve Müminlerin. وَلَا وَلَا ve Allah sizden korkmaz. Allah sizden korkmaz. Allah sizden korkmaz. Allah sizden korkmaz. Allah sizden korkmaz. Allah sizden korkmaz. Allah sizden korkmaz. Kafirler sizden Müslümler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 noktaya <gülüyor> Ama bunlar ahiretten gafil hale gelmişler. Subhanallah. O yüzden Allah Azze ve Celle Rum suresinde يَعْلَمُونَ ظَاهِرَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ anil الْآخِرَةِ غَافِلُونَ Onlar dünya hayatından zahir olan ortaya çıkan, gözüken şeyi bilirler. an عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ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 Bir hadiste kardeşlerim Nebimiz Aleyhisselatu Vesselam Ebu Hureyre'ne rivayet ettiği sahip hadiste muhakkak ki Allah Azze ve Celle böyle çokça bağıran ağır sözler sarf eden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 Ama ahiretten gafil, ahiretten habersiz, ona karşı hiçbir duyarlılığı yok. Böyle insanlara Allah Azze ve Celle bu dedi. Yani onların şatafatı, gösterişi, bilgisi müminleri aldatmama, müminleri hezimete, yenilgiye götürmeme. Evet.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 Sekram Cahillik sarhoşluğu Sersemliği yani Ve Yaşantıyı sevme Hayatı sevme Serkeşliği böyle Sersemliği yahut sarhoşluğu olacaktır Ve Bu durum değişecektir diyor Yani iyiliği emretme Kötülükten vazgeçirme işi değişecek Dolayısıyla sizler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 Peygamberlerden sonra ikinci derecedeki insana siddiğdin çok doğru sözlü demek. Rahmanın tasdik ettiği kimseler. Ebu Bekir es Siddi. Olaik eldinin en Allahu aleyhim min al Nabiine ve siddiğine ve ve salihin. Onlar var ya diyor. Onlar Allah'ın nimet verdiği peygamberler ve sıddıklarla beraber, şehitler ve salihlerle, salihlerle beraber. İkinci sıradaki, peygamberlerden sonraki ikinci sıradaki kimse, sıddır, çok doğru söz olan kimse. Bunların ecrinden veriliyor, böyle işleri yapan, iyiliği emreden, kötülükten vazgeçiren, kitap ve sünneti ikame eden yerine getiren kimselere. Allahu akbar.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 Allah'ım bundan bizi, çocuklarımızı, nesillerimizi, akrabalarımızı koru ya amin, amin. Bu ümmetten de onu yapacak, o fili yapacaklar olacaktır diyor. Subhanallah. Beni İsrail, İsrailoğulları, Yahudiler, onlar 71'e ayrıldı, biri kurtuldu. Hristiyanlar 72'ye ayrıldı, biri kurtuldu. Bu ümmette 73'e ayrılacak, biri kurtulacak. Deniyor. Buna fırkayı Naciye deniyor. Soruyor sahabi, Ey Allah'ın Resulü, bunlar kim? Yani kurtulan bu nesil, kurtulan bu fırka kimdir? diye sorunca Aleyhisselatü Vesselam, مَا اَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمْ وَاَصْحَابِ Benim de ashabımın yolu üzere olanlardır. Allah Allahu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 hezimetten bahsediyoruz ya o hizmetin sebeplerinden biri de müminler içerisinde müminler içerisinde bu tevilin felsefi görüşlerin ortaya çıkması ve dünyaya olan meyil a.s. bunu daha önce de size zikretmiştim tekrar söylemek istiyorum burada gelmiş diyor ki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 düşmanların kalbine bir aylık mesafeden korku salacak. Allah'ın vaadi bu. Allah Resulüne yardım etmiş müminlere de yardım edecek. Kur'an'da öyle diyor. "Kani hakka alayna nasrul Bizim üzerimize müminlere yardım etmek hak olmuştu. Ve bir grup bir topluluk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 kafirler o tek ümmet olan küfür ehli bize karşı toplanacaklar. Hakkıyla dinimizi yerine getirmediğimiz sürece çünkü ve vesselam buna işaret ediyor. Bakın diyor ki Ebu Davut'ta ve Ahmet bin Hanbel'de sahih olarak rivayet edilen bir hadiste ümmetlerin diyor her taraftan her yerden böyle sizin üzerinize böyle yemek yiyen kimsenin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 onu örnek alan, onun yaşantısıyla yaşayan, aleyhissalatü vesselamın sünnetine tabi olan kimselerden eliz. O gibi insanları içimizde çoğaltsın ve nesillerimizi de onlar gibi yapsın inşallah. Subhanıkallâhime ve behemdik. Eşhedün la ilahe len tefeferke ve tuğbul